Merhaba, Su Hakkı'na hoş geldiniz. Ben Akkün İlhan. Su hakkında bugün nükleer enerjinin su varlıklarımızın etkilerinden bahsedeceğiz. Ve suyumuzun üzerinde yarattığı tehditlerden, risklerden bahsedeceğiz. Zira nükleer meselesinin nükleer silahlanmadan tutumda da atıkların depolanmasına kadar pek çok boyutu var. Ancak bizim çok az zamanımız var. <gülüyor> ee, konunun uzmanı Pınar Demircan stüdyomuza bizlerle birlikte. Hoş geldin Pınar'cığım. Hoş bulduk. Şimdi Pınar'la olan hikayemizi hemencecik ben kısaca aktarayım size ondan sonra sözü esasen ona bırakacağım. Bu onun programı olacak. Pınar'la Yeşil Gazete'den tanışıyoruz. Ee, Yeşil Gazete'de genel olarak ekolojik meseleler üzerine yazıyorum ben. Özellikle de su krizi hakkında. Pınar ise Yeşil Gazete'de hem e, yazılarıyla yer alıyor hem de aynı zamanda e, Nükleersiz Ork'ta proje koordinatörüsün. Nükleer enerjinin yarattığı risklere ve sorunlara dair güvenilir ve güncel bir bilgi kaynağı oluşuyorsun yazılarına. Dolayısıyla ben Pınar'ın yazılarına eğer ilgileniyorsanız nükleer meselesiyle herkesin okumasını tavsiye ediyorum. Şimdi Pınar'cığım sana nükleer meselesine nasıl girdiğini sormuştum. Ve sen dedin ki çocukken Hiroşima türküsünü dinledim. O anda zaten nükleer karşıtı olmuştum. Hatta e, konuşmalarım sırasında anlıyorum ki belki Japoncayı da bu yüzden öğrendim. Neden bu konu senin için bu kadar önemliydi? Sözü sana verelim, gerisini de senden dinleyelim. Ee, yani nükleer e, santrallerle ilgili evet yani Hiroşima atom bombası ama bağlantısını e, kurmak aslında evet. çok daha sonralarda mümkün oldu bir e, nükleer santralin esasen nükleer e, silahlanmayla e, bir alakası olduğunu anlamak evet. e, yani ço çocukken etkilenmiştim bu şarkıdan ve e, ama Japonca'ya başlamam tamamen hani ileri bir medeniyet e, uçağa bindiğiniz zaman işte 50 yıl ötesine gidebiliyorsunuz e, bu da hani e, bir şeyler e, getirebileceğimi Oradan bir şeyler taşıyabileceğimi bu ülkeye bana düşündürmüştü. Evet. O da işte nükleer felaket oldu. Nükleer felaketi anlatıp <gülüyor> nükleer santrallerin gerçeklerini hani insanlara birazcık duyurmaya çalışıyorum. O, evet, öyle. Yani teknolojiyi bu kadar kutsamamız gerektiğini de anlamış oluyoruz. Evet evet esasen oraya geliyor iş yani medeniyet dediğiniz tek dışı kamlı var. <gülüyor> evet şimdi Pınar'la konuştuğumuz zaman bize bir şarkı önermesini istemiştim da Japonca bir şarkı buldu bize. aslında konumuzla da çok ilgili onunla konuşmak ister misin onunla ilgili sonra şarkımızı dinleyelim. Biraz. Evet bu şarkı Muraki Kenkiçi'nin şarkısı Babamın Denizi adı ha -ha. babasını deniz üzerinden tanımlayan bir adama dinleyeceğiz şimdi Harika. köpükler tekneye vururken çıkan ses vesaire bunlar hep onun babasına dair anılarını tazeleyecek. Peki şimdi dinleyelim o zaman. Söndüktüm o yazının gömleği. O günden kırk yıl sonra da O dois dois dois dois Evet su hakkında bu hafta nükleer enerjinin su varlıklarına, olumsuz etkilerini ve olası tehditleri e, konuşuyoruz. Ve konuğumuz Pınar Demircan, Yeşil Gazete yazarı ve Nükleersiz Ork'tan Pınar Demircan konuğumuz. Çok güzel bir şarkı seçmişsin, keşke tamamını dinleyebilseydik. Muraki Kenkiçi'den dinledik. Evet. Evet Murak Kankıcı e, babasını tanımlıyor dedik deniz üzerinden. E, çünkü babasını kaybetmiş ve e, muhtemelen balıkçı babası e, denize e, denizde çokça vaktini e, geçiren bir insan. İşte e, köpüklerin renginden babasının saçının e, beyazlamasına vesaireye hani bağlıyor. Benim Çok babam güzel. böyleydi Hı -hı. diyor köpüklere bakarak. İşte hava şartları zorlaştığındaki e, bulut gibiydi babam diyor vesaire vesaire. Şimdi buradan tabii niye bu şarkı? Evet, e, sen sormadan ben söyleyeyim. Peki. Çünkü e, bu şarkı e, biraz bana hani e, hem tınısı itibariyle fazlasıyla geleneksel... ...bu da Japonların o geleneksel e, yaşam tarzını aslında yansıtıyor. Ama evet. öte taraftan Hı -hı. o teknolojinin hani ümüğümüzü sıktığı hani çağdayız. E, Aynen. Ve e, hani onun e, yansımalarını da bugün Fukushima yaşıyor. Biz de oradan öğrenmeye çalışıyoruz. O nedenle şarkı e, çok, çok dokunaklı güzel geldi yaptım. bana. Hı -hı. Evet. Evet. Ee, ve e, hani neticede burada hani deniz deyince e, balık hani balıkçılık evet, vesaire balıksın. hani Fukushima Hı -hı. felaketinin e, etkilerinden e, bahsetmek gerekirse e, oradan girelim istersen. Evet çok iyi. E, yani e, adalardan oluşan e, denizle çevreli bir ülkeden bahsediyoruz. En uzak mesafesi 150 kilometre denize. Evet. Her yerinden ulaşılabiliyor. E, Fukushima ise... E, Hemen e, doğusunda yer alıyor deniz kıyısında e, ve işte e, çeşit çeşit e, balıkların yaşadığı 2000 çeşit balıktan bahsediyoruz Japonya'da. İşte, Sukiji su diye bir market var mesela e, işte burada e, 1935'lerden beri devam ediyor. Hani bir istihdam alanı da aynı zamanda balıkçılık. Evet. Fakat ee, Fukushima'ya gelirsek evet, eğer... Evet Pınarcığım bir de şeyi eklemek hı. isterim dinleyicilerimize. Sen e, hani 22 senedir Japonca biliyorsun ve defalarca da gittin. Hani Japon kültürünü de yakından hı. tanıyan bir insansın. Hı hı. Dolayısıyla senin e, Fukushima ile başlaman çok önemli... Çünkü orada çok büyük bir felaket yaşandı yedi sene önce ve hala e, bu nükleer felaket yeraltı sularını Pasifik Okyanusu'nu kirletmeye devam ediyor. Yani burada devam eden bir felaketten bahsed evet. bahsederek konumuza giriyoruz aslında. Evet. evet. Bu felaket 11 Mart günü işte bir deprem hı. ve ardından meydana gelen tsunami'nin tetiklemesiyle hı. oluştu diyoruz. Evet. Fakat esasen 3 reaktörün çekirdek eri, reaktörde çekirdek erimesi olduğunu düşünürsek hani burada Japonlarım yani aktivistlerle de bağlantı içerisindeyim. Zaten hani Japonca'yı daha çok kullandığım kanal aktivistler ve evet. bloglar, yerel, yerel gazeteler. Yerel Evet ya yani ana akım değil. Hı hı. Ana akımda da yer alanları elbette ki hani kullanıyoruz ama daha çok bloglar ve Oradan gelen bilgi aslında deprem nedeniyle e, reaktörlerin e, hı hı. eridiği, erime yaşandığı e, şeklinde. E, bu evet. da Türkiye'nin de bir deprem e, bölgesinde e, konumlandığı gerçeğiyle örtüşünce tabii evet. nükleer santral projeleri son derece hani, tehlikeli görünüyor bize. Evet aynen öyle. E, Fukushima felaketine e, devam edersek eğer e, burada e, biz 200 bin kişinin resmi olarak tahliye edildiğini biliyoruz. O üç reaktör erimesinin... E, haberleri daha sonra çıktı ama ilk Hı -hı. Et etapta 200 bin kişi hatta 380 bin kişi terk etmişti bölgeyi 200 evet. bin kişi e, resmi olarak e, bunlardan e, tahliye edilmiş oldu işte e, o 9 şiddetindeki depremin yıkıcılığı, tsunaminin etkileri falan geçer gider ama radyasyon baki kalır yüzyıllarca yıl o e, gerek dahili, gerek har de harici e, radyoaktif, kirlilik söz konusu şu evet. anda evet. E, Fukushima'da e, yeraltı sularına da karışıyor tabii bu evet. çünkü mümkünlükler santral Soğutma suyunu denizden alan bir nitelikte. E, denizden e, almasının da kolay olması için e, kapitalist sistemde yaşıyoruz tabii. Evet. E, maliyetler e, çok güzel hesaplanmış ve deniz Hı -hı. seviyesine yakın şekilde e, yapılmış Fukushima nükleer santrali. E, aynı zamanda tsunami e, duvarı da e, gereken e, yükseklikte yapılmamış. Bunlar Hı -hı. da bu felaketin yaşanmasını kolaylaştıran depremden ayrı kolaylaştıran etkiler oldu. Aynen yani aslında şöyle bir şey var. Var Pınar. Ekonomik maliyetten kaçınıyorlar ama ekolojik maliyeti bizim üzerimize yıkıyorlar. Burada söylenebilir bu değil mi? Tabii yani e, her tür teknoloji için aslında bu maliyetlerden evet. kaçınmanın evet. mesela termik santraller söz konusu oldu, filtre kullanılmaması gibi evet. çok maliyetli olduğu için gibi bir sürü etki var. Bir de aynı zamanda e, hani e, bu e, felak işte, yeraltı sularını karışması bunun devamı var, yeraltı evet. sularına karışıyor, e, bu içme suyuna kadar e, ulaşabilir. Diğer tarafta balıkçılık e, olumsuz etkileniyor. Evet. E, o denizdeki kaynağına e, de, e, kaynağından bahsetmek gerekirse bir sebebi de çok ilginçtir. Nükleer santral patladığı zaman o radyoaktivitenin havaya karışması evet, e, evet. ve dağların aslında kirlenmesi. Dağlardaki nehirlerin nehir sularının denize nehirlerin aktığı noktalarda. Evet, evet, Denize aktığı noktada o balık üremesinin yaşandığı ağızlarda e, aslında e, radyoaktivitenin çok yoğun olduğu Hı -hı. da e, söyleniyor Yani dolayısıyla nehirlerin kirlenmesi, denize Hı -hı. ayrıca akan radyoaktivite birlikte fukusumayı e, bir e, kontaminasyon e, alanı haline getirmiş durumda. Sadece orayla da sınırlı değil elbette. Elbette. Yani zaten şunu hiç unutmamak lazım: su bir döngü halinde sürekli gezegenin etrafında, hatta vücutlarımızın da içinde bir döngü halinde devam ediyor. Herhangi bir yerde olan bir kirlilik her yere dağılıyor. İşte hava hareketleri, iklim hareketleriyle, yeraltı sularıyla, denizle, denizin ulaşamadığı yer yok zaten. Şimdi benim bildiğim kadarıyla e, Fukushima'daki kazadan sonra üzerinden yedi sene geçmiş olmasına rağmen Pasifik Okyanusu hala kirlenmekte. Tabii Kaliforniya kıyılarına kadar ulaştı evet. o kirlilik ve Kaliforniya'da e, yani Amerika'nın batısında e, radyoaktiviteden kaynaklanan kanser vakalarının olduğu iddiaları evet. var. E, bir de e, bunu ben yazmıştım Yeşil Gazete'de e, zaten hani orası benim messenger'ım hani Oradan, evet. oradan bilgileri de direkt e, yaymaya çalışıyorum. Evet. Ee, bir Ronald Reagan donanması var. Ee, bu e, donanmadaki 5000 bin askerden iki bini... E, radyoaktif de kaynaklı hastalıklara e, yakalandılar. Hmm. E, ve e, ikisi de öldü. Hayatını kaybetti. Hmm. Yani evet. o Fukushima felaketi ilk o patlama olduğu zaman e, yardım ediyorlar. Tepko'da yani Tokyo elektrik e, şirketi Hı -hı. E, herhangi bir açıklama yapmıyor. E, ve de e, askerler radyoaktif buluta kapılıyorlar yardım ederken. Açıklanmadığı of. için de şu anda dava ediyorlar. Davanın Amerika'dan görülebilmesi için. Japonya'ya gitmeye gerek kalmasın. Amerika'dan biz bu davayı sürdürülebilir mi? Hmm. E, süredesini vermişlerdi hı hı. kazandılar o anlamda bu arada Tepco ve e, Japon devleti bunu da yazmıştım e, tamamen e, suçlu aslında yani suçlu kabul edildi resmi olarak hı hı. suçlu kabul edildi ama bunlar hep hı hı. satır aralarında kaynıyor maalesef sen bu bilgileri Japonca bildiğin için yerel kaynaklardan mı öğreniyorsun yoksa ana akım medyada yansıyan ya, haberlerle sadece haberler o değil mu? yani meraklı olunca biraz bu konuda herhalde birbirini kovalıyor ee, hani e, biraz e, hani dünya genelinde başka aktivistler de var araştırmacılar da var biraz bağlantılar vesaire hani İngilizceyi de kullanıyorum sadece Japonca değil Tabii elbette. Zaten bizim de aslında şöyle bir şey var. Fukushima'dan önce bir de Çernobil. Türkiye aslında oradan da biraz tanışıyor. Çernobil aslında. Evet. 32 sene oldu neredeyse. Tabii. Olduğunda ben de 13 yaşında falandım. Hatırlıyorum yani gerçekten e, çok korkunç bir olaydı. Ama biz tabii çok az bir kısmını görebildik. Ama hala etkilerini Karadeniz'de falan e, görebiliyoruz, yaşayabiliyoruz. Evet. Hı -hı. E, Fukushima ile ilgili e, tam da hani bu dediğin devam edecek olan bir kirlilik var. Tıpkı Karadeniz'deki devam ediyor falan. Fakat resmi Hı -hı. bir araştırma yapılmadığı için Türkiye'de bunu bilmiyoruz. Evet. Ee, Fukushima'da ise bilim insanları e, gönüllü olarak gerçekleştiriyor bu faaliyetleri. Hı -hı. Bizde de gönüllü gerçekleştirilmiş bir e, çalışma var bu arada. Hı -hı. Tabipler e, Birliği'nin e, yaptı. E, biz ona dayanarak bir takım fikirlere sahibiz ama resmi değil. Tamam, Fakat Fukushima'ya dönersek e, burada tritium e, meselesi var. Denize Hı -hı. akan radyoaktivite her gün 400 ton e, denize akıyor ve Hı -hı. içerisinde Trisyum bulunuyor. Bu yeraltı suyuyla karışan bir e, miktar var. Soğutma suyu e, halen daha kullanılıyor e, fukuşimada Yani o erimiş olan çekirdeklerin içerisine soğutma suyu akıtılıyor Hı -hı. ve e, bununla birlikte yeraltı suyu karışarak e, çekilip Hı -hı. tanklarda toplanıyor. Bu tankların sayısı 1500'e ulaşmış durumda. Her bir tank 1000 e, e, metreküplük. Yani, 1, yani tonluk 1 tonluk su. Tonluk. Hı -hı ve e, bu suya e, radyoaktif sız sızarak bu tanklardan e, denize karışıyor. Denizde arıt yani bu izotopların içerisinde tritium, en tehlikelisi diğerlerinin arıtıldığı iddia ediliyor. Periyodik evet. olarak çünkü arıttık deyip balıkçılardan izin alarak Japon hükümeti bu e, tanklardaki suları Denize okyanusa geri boşaltıyor İnanılmaz ama şey bu. bunu asla e, değiştiremeyecekler şey trityum çünkü trityum bir hidrojen izotopu ve insanın e, kendi hücreleri içerisinde hidrojen e, hücresi bulunuyor evet. bu izotop o hücresi, e, hidrojen hücresinin yerini alarak kansere sebebiyet veriyor yani evet. bizim e, 20 yıl sonra çalınan hayatlarımız olacak. Evet. çalanmış şey, olduğunu 20, fark edeceğimiz. Yani 20 de olacak, 40 da olacak çünkü bunların yarılanma ömrü evet, sanırım çok güzel uzun. bir noktaya değindin. Hı -hı. 12 buçuk yıl tritiumu, bu da 120 yıl falan tekabül Hı -hı. ediyor toplamda yok olması. Diğer sezyum için 30 yıl yarılanma ömrü, 10 çarpıyoruz, 300 yıl kalacak demek. Stronsiyum 28 yıl, 10 çarpıyoruz, 280 yıl kalacak demek. Hı -hı. Yani böyle etkiler var ve dahili, harici olarak alıyoruz biz bu. Yani harici olanlar ışın Işın evet. yoluyla alınıyor veya işte bulutlardan evet. vesaire yağmur yoluyla. Evet. Evet şimdi Pınarcığım dünyadan biraz bahsetmiş olduk. Bir de Türkiye'ye gelmiş. Şimdi Türkiye'de şöyle bir durum var. 20. yüzyılın ortalarına kadar aslında Türkiye'de 20-25 senede bir kurak dönem yaşanıyordu. Ama şimdi 4-5 senede bir yaşanmaya başladı kurak dönemler, aşırı kurak dönemler. ...ve bir de hani küresel iklim değişikliğinin şiddetlenmesi söz konusu. Bu da ne demek? Bizim kurak dönemler daha da şiddetlenecek. Aslında yağışın totaldeki miktarında büyük bir değişim olmayacak. Ama iklim olaylarının sıklaşmasıyla e, erişebileceğimiz su miktarı daha azalacak. Üstelik bir de nüfusumuz dünya ortalamasında üzerinde e, artıyor. Ve 2016 yılı itibariyle biz artık su stresi yaşayan ülkelerin arasına girdik bile. 2050'de ise diyorlar ki su kıtlığı yaşanan ülkeler arasına gireceğiz. Böyle karanlık bir gelecek tablosu bizi bekliyor. Su varlıklarımız sızla kirlenecek. Nükleer enerjiye hangi akla hizmetle biz onay veriyoruz? Şimdi Türkiye'de böyle bir mesele var. Bundan biraz bahsedebilir misin? şimdi yani nükleer santrallerin genel olarak suyla ilgili bir sorunu var zaten. Hani bu programı yapalım önerisi benden gelmişti hı -hı. sana. Evet. Ve ciddi anlamda su kaynağı kullanıyor. Biliyorsun bu programı da iki hafta önce hani hatırlarsan yapmayı evet, düşünmüştük. Hı. O zaman da Sinop'taydım ben. Bu bilirki chat toplantısı için. Hı -hı. Dolayısıyla hani Sinop'taki arkadaşlar da bayağı yoğun bir kampanya süreci yürüttüler. Evet. Çinop, evet. nükleer santrali konusunda ve orada e, tespih, yaptıkları, yani halkın daha iyi anlaması için kullandıkları bir kavram var. E, i̇ki Kızılırmak e, büyüklüğünde. Yani evet. miktardan hı -hı. bahsediyoruz. Su çekecek bir günde nükleer santral. Şimdi bizim, bizim buna, buna evet yani bizim buna verecek suyumuz var mı gerçekten? Hani biz hı -hı. sularımızı böyle teknolojiye mi zaten su kıtlığından bahsediyoruz? Teknolojiye Aynen. mi harcayacağız? Yani hidroelektrik santraller can suyu denen bir şey vardır. Nükleer santralde hani hı -hı. böyle bir şey e, bu, bu daha beter bir durum e, ye, yani gelecek nesillerin de içeceği hı. su kalmayacak çünkü radyoaktif Aynen. kirliliğe neden olacağız. İşte e, Mayak felaket 1957'de yaşanmış Mayak felaketi Teça hmm. nehrini tamamen kirletti. Nerede e olmuştu mayak felaketi? Rusya. Rusya'da Rosatom'un Rus bir santralinde yaşandı. 1957'de 20 yılda saklandı. Hı. Dolayısıyla hani nehir, nehir tamamen kontamine oldu. İşte evet. 20 bin insan tahliye edildi vesaire. Neyse Hı. gelecek olursak yani Türkiye'nin su kaynakları yeterli değil. Evet ama bir de yani denizden çekecek bu suyu. Neticede Hı. soğutma suyunu. Fakat can, deniz canlılarının yaşam alanını daraltacak. E, ve Aynı çok zamanda felaket su. olduğu zaman zaten radyoaktif kontaminasyondan hmm. bahsediyoruz. Dediğim gibi suyun sıcak olması hmm. iki derece vesaire arttıracak. Bu argümanlar hep bizim kullandığımız argümanlar. Hmm. Çok daha fazla var ama zamanımız çok kısıtlı. Yok daha o beş yüzden, dakikamız var. E, evet. E, hmm. Ben şuna da dikkat çekmek istiyorum. Önümüzdeki iklim felaketi e, hmm. sürecini, Yani içinde bulunduğumuz e, süreçten bahsediyoruz aslında. E, burada... E, Üç şekilde düşünmemiz gerekiyor nükleer santralleri dünya genelinde. Evet. Yani bizde nükleer santral kurulurken bunun uranyum maddesinin bir başka ülkeden çıkarılırken yarattığı ayrı bir kontaminasyon var gelecek. vesaire. Ama benim hmm. bahsetmek istediğim şimdi bu iklim felaketi babında her şey. Nükleer evet. santrallere dair her şey. Uranyum madenleri dair, atıklarda vesaire de dahil. Hmm. Ee, bu da sellerin yaşanma ihtimali. Yani Çok bu da. nükleer santraller evet. deniz kıyılarında kuruluyor. E ee, dolayısıyla bu e, deniz seviyelerinin yükselmesi 2 derece yükselirse 7 e, nükleer santralin sular altında kalmasından bahsediliyor. Bilim insanları tarafından yapılıyor bu açıklamalar. Dört evet. derece yükselirse altı nükleer santralin daha sular altında kalmasından evet. bahsediliyor. Evet. Ayrıca bu nükleer santrallerin atıkları var yanı başlarında. E, depolanan havuzlarda, e, Fukushima'da da patlamayan dördüncü reaktörde e, çubuklar var. Yakıt çubukları var ve bunların patlaması an meselesi orada bir daha deprem yaşanırsa. Bu evet. hep Hı -hı. gözleri kulakları orada Japonların aslında. E, ve e, ayrıca şey de söylemek lazım. Kuraklık tehlikesi demin bahsettiğin Hı. gibi e, göl kenarlarında nehir kıyılarında kurulan nükleer santraller var. Bunlar artık kapatılıyor belli dönemlerde. Kuraklık yüzünden su seviyelerin düşmesi nedeniyle. Soğutma suyu eskisi. Yani uz olamıyor e, maliyetleri hesaplayarak e, teknolojik yatırımlar yapan insanlar. Çünkü Aynen. ceplerinden başka Aynen. bir şey görmüyorlar. O evet. kadar bakış seviyeleri o kadar maalesef. Bir evet, tehlikede orası. felaketlerle ilgili. Yani e, iklim fırtınalar mesela Florida fırtınalar, Irma, Harvey bunları yaşadık ve ben Daha internet başında Hı. nükleer santrali Florida'daki nükleer santralin durumunu hani mütemadiyen takip etmeye çalıştım. Bu arada santralin web sitesine girmeye çalıştım bilgi almak için. Nasıl burada TAEK'e yazıp, BIMER'e yazıp da bir gün sonra, iki gün sonra bile cevap gelmiyor. Bu arada ben röntgenlerle ilgili skandal çıktığı zaman yazdım. Halen daha BIMER'den bir şey açıklama gelmedi. Bir kanser deneyi vesaire yapılıyor denmişti Akdeniz Üniversitesi'nde hatırlarsan. Fakat TAEK'ten her zaman cevap gelmiyor. rutenyumla ilgili de yazmıştık. Onunla da ilgili bir gün sonra vesaire cevap gelmişti her neyse felaket sırasında bu iklim felaketi e, fırtınalar sırasında e, santrale girmeye çalıştım fakat santral username yani kullanıcı adı vesaire hani Hı -hı. iyilik istiyor web sitesine girmek bilgiler de bu kadar kısıtlı yani, yani, yani insanın doğrudan bilgiye erişim, erişim hakkı, hakkı var hak, evet, evet onu bile Hı -hı. E, mümkün kılmıyorlar e, Hı -hı. tamamen hani seni tanımıyoruz muamelesi e, Hı -hı. yapıyor santral web sitesi ve ee, belası Japonya'da 82 ton e, nükleer e, radyoaktif atık katı atık e, sürüklendi denize. Evet. E, en, bunlar açıkta Hı -hı. E, santralin içindeki e, atıklar ayrı e, felaket yaşamli santralin döküntülerinin sürüklenmesi ayrı. Bunların hepsi iklim felaketlerine açık. Uranyum e, madenlerinin çıkartıldığı yerlerde e, oluşturulan göl veya onun istiflendiği alanlar bunlar hep iklim felaketlerine açık. Bizi evet. gelecekte çok ciddi bir tehlike bekliyor. Kesinlikle. Yani şu anda gelecekteyiz zaten. Yani şöyle bir şey var. Türkiye'de iki tanesi planlanıyor. Bir tanesi işte Mersin, Akkuyu'da, diğeri de Sinop'ta. Bir de hatta şeyden Adadan da bahsediliyor. Orada da olabilir. Mesela bu ikisi kurulsa Karadeniz üzerinde Sinop'taki ve İğneada'daki orada çok büyük felaketler olacak. Akdeniz aynı şekilde Mersin'de yapılsa. Bunlarla ilgili e, sen şimdi gittin gördün hani. Sinop'taydım bundan iki hafta önce. Evet. Ee, i̇nsanların fikirleri nedir? Yani halk ne düşünüyorsan daha doğrudan bildiğin için sana sormak istedim. Hı hı. Ee, yani nükleer santralleri e, genel olarak e, istemiyorlar. Bir kere bir bilinmezlik onlar için e, bunun Tabii. karşılığı. E, ve e, Sinop'u çok seviyor. Sinop biliyorsun mutlu şehir. E, evet. Yani Türkiye'nin en mutlu şehri. Bu kadar e, hani bir e, çok sorunlarımız var. Ama Sinop hı hı. mutlu şehir. E, onların e, bu umudunun... E, Hani alınmaması lazım ellerinden. Ee, yani halk e, sorguluyor. Hani ne olduğunu bilmiyor. E, kimisi hani ...iş olacak, aş olacak diye düşünebiliyor ama bu bilgisizlikten geliyor. Yani nükleer tabii, santrallerle tabii. ilgili tam gerçekler bizlere anlatılmıyor ki. Şeffaflık diye bir şey yok ki. Ya bir de şöyle bir şey var Pınar, bu ne sadece Mersin'in Sinop'un ne de sadece Türkiye'nin meselesi. Evet. Bu, yani bu, bu konu dünyayı. çok önemli. Bu yani İneada evet. da sadece İneadalılar olarak konuşmamalı. Yani tüm Türkiye İneada üzerine Aynen. konuşmalı çünkü hepimiz etkileneceğiz. Bir rutenyum krizi yaşadık geçen aylarda hatırlarsın. Ha, rutenyum evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bulutları Türkiye'yi atlayarak mı geçti? diye bir e, yazı yazmıştım ben de. Hı -hı. E, onun üzerine Tayeke vesaireye de e, bildirimlerde bulunmuştuk. Nihayetinde cevap gelmişti orada. Hatta Tayyip da katıldı bize. E, sonra. E, yani e, hani daha sonra bu e, şeyden olduğu anlaşıldı. Rosatom'un e, mayak tesisinden olduğu aslında biz o zamanlar geliydi. evet Hı -hı. ufak tefek verilere sahiptik e, mayak e, tesisinde bir kimyasal reaksiyon harekete, harekete geçti ve Hı -hı. bunun da işte Avrupa semalarına doğru yol aldığı Türkiye'yi de tabi geçerek tabii. yol aldığı evet. anlaşıldı bu kabul de edile, ediliyor aslında Hı -hı. E, bir bakıma e, fakat e, burada hani bizim üzerinde durmamız gereken nokta bence rosatom çünkü mayak santrali e, rosatoma ait evet. rosatom akkuyu kur kuracak olan şirket ve Hı -hı. bu rosatom o mayak felaketi yaşandığı zaman yani bu rutenyum başka bir şey Şimdi mayak felaketi tarihte 1957'de e, yaşanmış Hı -hı. ve e, atıklar arasında bir kimyasal reaksiyonun e, işte nitrat asit seviyesini Hı -hı. falan değişimiyle ortaya çıkan bir e, reaksiyon e, bu bir patlama oluşuyor. 10 bin kişi e, tahliye ediliyor vesaire. Evet. E, bu, e, bu bunu buna sebep olup 20 yılda bunu saklayan bir e, şirket Rosatom. E, Hı -hı. Yani Akkuyu e, kurma e, görevini e, görevi verilen şirketin ee, Hı -hı. geçmişine şöyle bir bakmak lazım. Evet, Nükleer felaketlerle ilgili konular Hı -hı. maalesef bitmiyor. Ama evet. program bitiyor. Program bitiyor ve daha fazla bilgi almak isteyenler gerçekten Pınar Demircan'ın Yeşil Gazete'deki yazılarını takip etsinler. Ben oradan takip ediyorum. Çok anlaşılır <gülüyor> bir şekilde yazıyor. Bu hepimizin meselesi herkesin takip etmesi lazım. Ben ilgilenenler diyorum ama aslında herkesi ilgilendiriyor. Evet bizim Hep... geleceğimiz. Aynen bizim <gülüyor> geleceğimiz. Ve şey diyelim hani bu e, Sinop'ta da e, senin gittiğin yerde söylenmiş nükleere inat yaşasın hayat deyip bitirelim Pınar. Yaşasın hayat <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum katıldığın için Su hakkından bu haftalık bu kadar hoşçakalın Su hakkı Kar için değil yaşam için su